Fyodor Dostoyevski Dürüstsüz Bilinmeyen birisinin notlarından Bir sabah işe gitmek için hazırlanmış, tam çıkmak üzereydim ki, hem aşçım, hem çamaşırcım, hem de hizmetçim olan Agrefena girdi Odama Şaşılası şeydi, Konuşmaya başladı benimle. Oysa son derece sessiz, saf bir kadındı. Altı yıldır yemeğe ne hazırlanacağı üzerine günlük bir iki sözcükten başka hemen hiç konuşmamıştı benimle. Daha doğrusu, başka bir konuda konuştuğunu duymamıştım. Birden, ''Bakın ne diyeceğim size efendim?'' diye başladı. ''Şu küçük odayı kiraya verseniz iyi olacak. Hangi küçük odayı? Hangisi ne olacak? Mutfağın yanındakini. Niçin?'' ''Niçin mi?'' İnsan evini kiraya niçin verirse onun için? Peki ama kim tutar orayı? Sorduğunuz şeye bakın, tutacak bulunur elbet. Öyle ama anacığım, çok dardır orası. Bir yatak koyunca adım atacak yer kalmaz. Kim oturabilir orada? Otur diyen kim zaten? Yatıp uyusun yeter, pencerenin içinde otursun. Hangi pencerenin? Siz de bilmiyormuş gibi soruyorsunuz yani. Holdeki pencerenin, orada oturur. Dikiş diker ya da ne isterse yapar. Belki sandalyede oturur. Sandalyesi de var çünkü. Evet, sandalyesi de, her şeyi de var. Kimdir bu sözüne ettiğin her şeyi olan? İyi, görmüş geçirmiş bir adam. Yemeğini ben hazırlayacağım. Odanın kirasıyla yemek için ayda üç gümüş ruble alacağım ondan. Bir hayli uğraştıktan sonra orta yaşlı bir adamın Agrafena'yı mutfağın yanındaki küçük odayı ona kiraya vermeye... Yemeğini de hazırlamaya razı ettiğini öğrendim. Agrafena'nın aklına koyduğu şeyi yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Yoksa huzurumu kaçırırdı. İstediği olmadığı zamanlar hemen derin düşüncelere dalar, durgunlaşırdı. İki üç hafta sürerdi bu. Böyle zamanlarda yemekler bozulur, çamaşırlarım doğru dürüst yıkanmaz, yerler temizlenmez, kısacası tatsızlıklar birbirini izlerdi. Ağzı var dili yok bu kadının, kendi kendine bir karar verebilecek, kendisinin olan bir düşünceye varabilecek durumda olmadığının çoktan farkındaydım. Öte yandan, zayıf beyninde seyrek de olsa, rastlantıyla beliren düşünceye, karara benzer bir şeyin yerine getirilmemesi kadıncağızı bir zaman için ruhsal yönden yıkıyordu. Bu yüzden, daha çok kendi huzuruma değer verdiğim için hemen söylediğini kabul ettim. Kimlik cüzdanı falan var mı bari? ''Ne demek? Var tabii. İyi, ciddi bir insan. Üç ruble verecek ayda.'' Ertesi gün orta halli, bekar, daireme yeni bir kiracı geldi. Ancak canım sıkılmamıştı buna. Sevinmiştim bile. Yalnızlık dolu, kapalı bir yaşayışım vardır benim. Tanıdığım hemen hiç yoktur. Çok seyrek evden çıkarım.'' 10 yıllık bu kapalı yaşamım yalnızlığa iyice alıştırdı beni kuşkusuz. Aslında varlığıyla yokluğu belli olmayan Agrefena gibi bir kadınla 10-15 belki dedi. Belki de daha fazla yıl bir bekar evinde yapayalnız yaşamak çok sıradan, renksiz bir yaşamdır. Bu yüzden ağırbaşlı bir arkadaşın aramıza katılmasını sevinçle karşılamak gerekirdi. Agrefena yalan söylememişti. ''Kiracım görmüş geçirmiş bir insandı. Kimlik cüzdanında emekli asker olduğu yazıyordu. Kimlik cüzdanına bakmadan daha ilk görüşte yüzünden de anlamıştım bunu zaten. Asker emeklileri hemen belli ederler kendilerini. Astafi Ivanoviç dağıdı. Asker emeklilerinin en iyilerindendi. Güzel güzel geçinip gidiyorduk. Hele Astafi Ivanoviç başından geçen olayları anlatmaya başladığı zamanlar keyfimize diyecek olmuyordu.'' Benim gibi sıkıcı hayatı olan biri için böyle bir arkadaş bulunmaz nimetti. Bir gün gene başından geçen bir olayı anlattı. Etkilemişti beni anlattıkları. Nasıl olduğunu anlatayım. Bir gün evde yalnız kalmıştım. Astapide, Agriphena'da kendi işleri için çıkmışlardı. Evde yalnızdım. Birisinin dış kapıdan girdiğini duydum. Yabancı olduğunu hemen anlamıştım. Gidip baktım. Hava soğuk, mevsim sonbahar olmasına karşın... Paltosuz, ufak tefek bir adam vardı antrede. ''Ne istiyorsun?'' ''Memur Aleksandrov burada mı oturuyor?'' ''Böyle bir kimse yok burada canım. Hadi güle güle.'' Yabancı geri geri giderek yavaşça kapıya yaklaştı. Kapıcı burada oturduğunu söylemişti de. ''Peki kardeşcağızım, yok işte, hadi git şimdi.'' Ertesi gün yemekten sonra Astafi Ivanoviç ters yüz ettiği ceketimi prova ederken gene birisi girdi antreye. Kapıyı açtım. Dünkü adam gözümün içine baka baka, sakin bir tavırla askıdan pardesümü aldı, koltuğunun altına yerleştirip koşarak çıkıp gitti. Agrefena şaşkınlıktan ağzı bir karış açık adama bakıyor, pardesümü kurtarmak için bir şey yapmıyordu. Astapi Ivanoviç hırsızın peşinden koştu ama on dakika sonra boş elle soluk soluğa döndü. Adam sırra kadem basmıştı. ''Canımız sağ olsun Astafi Ivanoviç dedim. ''Neyse ki bir kürküm var. Yoksa Ayaz'da bırakacaktı beni namussuz.'' Gel gelelim bu olay Astafi İvanoviç'i öylesine etkilemişti ki pardesümün çalındığını bile unutmuştum. Kendine gelemiyordu bir türlü. Elindeki işi de bir bırakıyor, her şeyi, elinin ayağının nasıl tutulduğunu, adamın şuracıkta, gözlerinin önünde pardesüyü askıdan nasıl aldığını bir kez daha, bir kez daha anlatıyor, sonra gene işinin başına oturuyordu. Birkaç dakika sonra işini gene bırakıyor, anlatıyor, anlatıyordu. Sonunda dayanamadı. Böyle adamların içeri girmesine izin veriyor diye kapıcıyı paylamak için aşağı indi. Dönünce bu kez Agrafena'yı azarlamaya başladı. Sonra gene işinin başına oturdu. Uzun süre söylendi durdu kendi kendine. Adamın içeri nasıl girdiğini... Onun elinin ayağının nasıl tutulduğunu, gözlerimizin önünde perdesünün askıdan alınmasına nasıl ses çıkaramadığımızı daha bir sürü şey anlatıp duruyordu. Sözün kısası, gerçi becerikli, iş bilir bir adamdı Astafi İvanoviç ama son derece titiz, telaşlıydı da. O akşam Astafi Ivanoviç'e bir bardak çay uzatırken, can sıkıntısından sözü gene çalınan pardesöme getirmek amacıyla, oysa üzerinde çok konuşulduğu için bir de Astafi Ivanoviç'in aşırı içtenliği yüzünden artık gülünç kaçmaya başlamıştı bu konu. ''Adam fena uyuttu bizi Astafi Ivanoviç, dedim. ''Haklısınız efendim. Aklına gelince tepesi atıyor insanın. Gerçi benim bir şeyim çalınmadı ama gene de elime geçse o yerden bitmenin...'' ''Bence hırsızdan daha iğrenç bir yaratık yoktur yeryüzünde. Senin çalışarak, didinerek, alın teri dökerek elde ettiğin kazandığın bir şeyi adam babasının malıymış gibi alıp gidiyor. Allah'ın belası. Tüh! Konuşmak istemiyor canım bu konuda. Öfkeden kuduracak gibi oluyorum. Siz acımıyor musunuz pardüsünüze efendim? Üzülmüyor musunuz?'' ''Evet Astafi Ivanoviç. Haklısın. Bir şeyini hırsıza kaptıracağına ateşe at. Yak daha iyi.'' ''Öyle ya.'' ''Her hırsız bir olmaz kuşkusuz ama bir gün dürüst bir hırsızla da karşılaşmıştım.'' ''Hırsızın dürüstü de mi olurmuş? Ne biçim bir hırsızmış bu Astafi Ivanoviç? ''İnanın doğru söylüyorum efendim. Aslında hırsızın dürüstü olmaz kuşkusuz. Yani dürüst bir adamdı demek istedim ama gene de çaldı. Acımıştım zavallıya.'' ''Anlatsana nasıl oldu Astafi Ivanoviç İki yıl önceydi efendim. O zamanlar bir yıl kadar işsizdim. İpsiz sapsız bir arkadaşım vardı. Ben daha işsiz kalmadan meyhanede tanışmıştık. Durmadan kafayı çekerdi. Serserinin tekiydi. Onun bunun sırtından geçinirdi. Eskiden bir yerde çalışıyormuş. Sarhoşluğu yüzünden yol vermişler ona. Çok zavallı bir adamdı. Üstünde başında yoktu. Bazen paltosunun altında gömleği bile olmazdı sanki. Varını yoğunu içkiye vermişti. Ama öyle gürültücü patırtıcı değildi. ''Uysaldı, iyi yürekli, içtendi. Bir şey istemeye utanırdı insandan. Zavallının canının içmek istediğini görür, sen kendiliğinden içki ısmarlardın ona. Neyse, bir gün karşılaştık işte. Daha doğrusu o yaklaştı yanıma. Benim baktığım yoktu ona. Ne tuhaf bir adamdı. Sadık bir köpek gibi ayrılmazdı insanın yanından. Sen nereye gidersen o da peşinden gelirdi. Topu topu bir kez görüşmüştük. Ne saftı. O gece alıp odama götürdüm onu.'' Neden götürmeyecektim? Kimlik cüzdanı vardı. Tehlikeli bir adama benzemiyordu. Ertesi gün gene bende kaldı. Üçüncü gün akşama kadar pencerenin içinde oturdu. O gece de kaldı. Adam başıma ekşiyecek galiba diye düşünüyordum. Hem içir, hem karnını doyur. Üstelik gece de odanda yatır. Biz çok zenginiz sanki. Benden önce de başka bir memurun evine dadanmış. Birlikte içiyorlarmış. Ayık gezdikleri yokmuş. Sonunda ölmüş memur. Yemelyen işte adamın adı. Kara kara düşünüyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Kovsam kovamıyordum. Acıyordum. Öyle zavallı, perişan, ezikti. Sesi çıkmazdı. Ağzını açıp bir şey istemez. Öyle oturur, uslu bir köpek gibi adamın gözlerinin içine bakardı. Görüyorsunuz işte. İçki ne durumlara düşürüyor insanı. ''Hadi git evimden yemel yancığım. Nasıl derim ona?'' diye düşünüyordum. ''Burada ekmek yok sana. Yerine düşmedin canım.'' ''Yakında benim durumum da seninkinden farksız olacak zaten. Nasıl bakabilirim sana?'' Böyle söylersem ne yapardı? Durmadan bunu düşünüyordum, görür gibi oluyordum. Söylevimi dinlerken bir şey anlamadan oturduğu yerden öyle bakacaktı yüzüme. Daha sonra az bir şeycik anladığımı yavaşça inecekti pencerenin içinden, bohçasını alacaktı. Hiç unutmam, kırmızı ekoseli bezden delik deşik bir bohçası vardı. İçinde ne olduğunu kimse bilmezdi, yanından hiç ayırmazdı onu. Evet, bohçasını alacaktı, hem daha düzgün bir kılıklı olmak, hem üşümemek istiyormuş gibi paltosuna şöyle bir çeki düzen verecek, biraz da sahandaki solundaki delikleri saklamak için yapacaktı bunu. Gururlu bir insandı çünkü. Kapıya yürüyecek, gözünde bir damla yaş, merdivenden inmeye başlayacaktı. Zavallıyı temelli yıkmak düşüncesi acı veriyordu bana. Öte yandan başka çıkar yol da yoktu. Çaresizdim. Neyse, Yemelyancığım, daha uzun zaman keyif çatamazsın burada, diye geçiriyordum içimden. Yakında ayrılacağız, o zaman hava alırsın. Evet efendim, sonunda ayrıldık. Aleksandr Filimovitch çağırdı beni bir gün. Öldü, toprağı bol olsun. Senden çok memnunduk Astafi, dedi. Biz köye gidiyoruz ama yakında döneceğiz. Seni unutmayacağız kuşkusuz. Gene yanımıza alacağız seni. Aleksandr Filimovitch'in konağında baş ''Çok iyi bir insandı. O yıl öldü zavallı. Onları köye yolcu ettikten sonra pılımı pırtımı toplayıp biraz da param vardı. Ayrıldım konaktan. Yaşlı bir kadının yanında bir oda tuttum. Kadının zaten bir tek boş odası vardı. O da eskiden bir konakta dadılık yapıyormuş. Ayrılmış işinden. Küçücük bir evde oturuyordu. ''Artık elveda Yemelyancığım. Bir daha bulamazsın beni.'' diye düşünüyordum. ''Anlatırsam inanacak mısınız efendim?'' Bir akşam eve dönünce bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Ne görsem beğenirsiniz. Yemelyan odamdaki sandığın üzerinde oturmuyor mu? Ekoseli bohçası da yanı başındaydı. Paltosunu çıkarmamış, beni bekliyordu. Canı sıkılmasın diye de yaşlı kadından bir kilise kitabı almış, baş aşağı tutuyordu. Gene bulmuştu beni. Çaresizdim. Yapacak bir şey yok diye geçirdim içimden. Zamanında kovmalıydım onu. Açık açık sordum ona. Kimlik kağıdın yanında mı Yemelyan? Oturup düşünmeye başladım efendim. Bu yersiz yurtsuz adamın çok zararı olur muydu bana? Sonunda pek zararı dokunmayacağı kararına vardım. Karnını doyurmak gerek diye düşünüyordum. Ne olacak canım? Sabahları bir parça ekmek veririm. Yanına bir başta soğan ekledim mi yeter ona. Öğleyinde soğan ekmek yer. Akşamları bir parça şarapla soğan, isterse ekmek de. Soframızda çorba falan görüldüğü günler başka bir şey yiyecek durumumuz kalmaz zaten. Ben pek pis değilim. ''Sarhoşlar da az yerler. İçkilerini eksik etme, yeter onlara. Bu adam meyhane köşelerinde canımı çıkarır benim. Öteki arkadaşı gelmişti birden aklıma efendim. Doğrusu yemelyan bırakıp gitseydi beni, yaşamın tadı kalmazdı. Onun veli nimeti olmaya karar vermiştim. Mahvolmaktan kurtaracağım zavallıyı. İçkiden geri çekeceğim onu diye düşünüyordum. Hele dur yemelyancık diye geçirdim içimden. Pekala, kal bakalım. Ama her dediğimi yapacaksın.'' Yavaş yavaş bir işe alıştıracaktım onu. Bırakacaktım gezsin dolaşsın. Ben de bu arada onun ne gibi yetenekleri bulunduğunu, ne çeşit işlere yatkın olduğunu anlamaya çalışacaktım. Çünkü efendime söyleyeyim, bir insanın bir şey yapabilmesi için önce o işe yeteneğinin olması gerekir. Yemelyan'ı uzaktan uzağa incelemeye başlamıştım. Zavallı bir insan. Önce iyilikle yola getirmeye çalıştım onu efendim. ''Bak Yemelyan'' dedim. Durum böyleyken böyle, kendine biraz dikkat etsen iyi olacak. Aylaklığı bırakmalısın artık. Baksana üstünde başında yok, Söyleme sahip kaçmazsa, palton kalbura dönmüş. Hiç de iyi bir şey değil bu. Gururuna gereken değeri vermelisin artık. Yemelyancık başı önünde, dinliyordu beni. İnanın efendim, içkiden bunamıştı sanki. İki sözcüğü yan yana getirip konuşamıyordu. Ne dersen de, bir kulağından girip ötekinden çıkıyordu. Beni dinliyor, dinliyor, sonra derin bir göğüs geçiriyordu. Bir gün, ''Ne oldu? Niçin içini çekip duruyorsun Yemelyan İlgiç?'' diye sordum. ''Önemli değil Astafi Ivanoviç üzülmeyin'' dedi. Bugün iki kadın kavgaya tutuştu sokakta. Astafi İvanoviç, biri ötekinin elindeki böğürtlen dolu sepete yanlışlıkla çarpıp yere düşürmüş. Sonra, ''O da tuttu, berikinin elindeki böğürtlen sepetini kaptığı gibi yere çaldı.'' Bir de çiğnemeye başladı böğürtlenleri. Ne olmuş yani Yemelyan İliç? Hiç. Ne olsun Astafi Ivanoviç lap olsun diye anlattım işte. Hiç ha? diye geçirdim içimden. Ah Yemelyancık ah! Beynin sulanmış senin, beynin! Gorohovaya caddesinde bir bey bir kağıt para düşürdü. Hayır hayır, Gorohovaya caddesi değil. Sadovaya caddesiydi. Bir köylü gördü parayı. Benim kısmetimmiş dedi. ''Aynı parayı bir köylü daha görmüştü. O da paranın kendi kısmeti olduğunu söyledi. Ben senden önce gördüm.'' dedi. Sonra Yemelyan İliç ''Anlayacağınız kapıştılar.'' Astafi İvanoviç. Bir polis memuru geldi. Parayı alıp B'ye götürdü. Köylülere de ''Kesin yoksa içeri atarım sizi.'' diye gözdağı verdi. ''Anladık Yemelyan İliç. Peki ama bunda anlatmaya değecek ne var?'' ''Hiç. Öyle anlattım işte.'' Görenler gülüştüler, Astafy Ivanovitch. Ah, Yemelyancı, yazık oluyor sana, yazık. Bak ne diyeceğim Yemelyan Il'yich? Söyleyin, söyleyin Astafy Ivanovitch. Bir iş tutmalısın artık. Evet, tutmalısın. Yüzüncü kez söylüyorum sana. Bir iş tut artık, acı kendine. Ne iş tutayım Astafy Ivanoviç Ne yapabilirim ki ben? Hem kim olur beni işe? ''Sarhoşluğun yüzünden memurluktan attılar seni. Hala uslanmadın.'' ''Şey, Astofu İvanoviç, meyhanenin büfesindeki villası bugün karakola çağırmışlar.'' ''Sebep neymiş?'' ''Bilmiyorum Astofu İvanoviç. Bir şey yapmıştır ki çağırmışlardır.'' ''Ah, yemel diye düşündüm. İşimiz harap seninle. Günahlarımızın cezasını çekiyoruz. Böyle adamı ne yaparsınız efendim?'' Ama doğrusu yaman bir delikanlıydı. Bir konuşmamızda beni dinledi, dinledi, sonra canına tak etti sanırım. Kızdığımı da anlayınca paltosunu kaptığı gibi çıkıp gitti, kayıplara karıştı. Bir daha akşama sarhoş döndü. Kim içirdi onu, kim para verdi, tanrı bilir. Benim bir günahım yok bunda. Olmaz Yemelyan İliç, dedim. Kendini perişan etmene izin veremem. Artık içki yasak sana, duyuyor musun? Yasak. Eve bir daha sarhoş döndüğünü görürsem... Merdiven başında gecelersin, içeri almam seni. Yemelyancık bu sözüme karşılık bir iki gün uslu oturdu. Üçüncü gün gene sıvıştı. Bekledim, bekledim, yok oğlu yok. Ne yalan söyleyeyim, korkmaya başlamıştım. Acıyordum ona. Yaptığıma bin pişman olmuştum. Zavallıyı niçin korkuttum diye kızıyordum kendime. Nereye gittiğini merak ediyordum. Ona bir şey olacak diye içim içimi yiyordu. Gece oldu. Ne gelen var, ne giden. Sabah dışarı çıktım. Bir de ne görsem beğenirsiniz. Merdiven başında kıvrılıp yatmamış mı? Başını basamağa dayayıp uyumuş. Soğuktan buz kesmiş. Ne oldu sana Yemelyan? Tanrı iyiliğini versin e mi? Nerelerdeydin? Geçen gün kızdınız bana Astofi İvanoviç. Canınızı sıktım. Merdiven başında yatacağımı söylemiştiniz. Ben de içeri girmeye cesaret edemedim Astofi İvanoviç. Burada yattım. Hem sinirlendim hem üzüldüm. Kendine başka bir iş bulsan iyi olacak Yemelyan, dedim. Merdiven bekçiliği yakışmaz sana. Ne gibi bir iş Astafi İvanoviç? Amma da manyaksın ha. İyice öfkelenmiştim. Dikiş dikmesini öğren hiç olmazsa. Şu paltona baksana bir. Deliksiz yeri kalmadığı gibi bir de merdivenleri süpürmüşsün onunla. Eline bir iğne al, deliklerini kapa bari. Kafayı çekmekten başka düşündüğün şey yok. Böyle işte efendim. Şakadan söylemiştim ona öyle. Ama o korktu. Hemen iğneyi aldı eline. Paltosunu çıkardı. İpliği iğneye geçirmeye koyuldu. Durmuş ona bakıyordum. Beceremiyordu. Gözleri kıpkırmızı olmuştu. Elleri titriyordu. Ne kadar uğraştıysa iplik iğnenin deliğine bir türlü girmiyordu. Gözünün birini kapıyor, alt dudağını ısırıyor, ipliğin ucunu ıslatıyordu, gene olmuyordu. Sonunda pes etti. İğne ipliği bir yana bırakıp yüzüme bakmaya başladı. ''Hadi Emelyan.'' ''Mahcup ettim beni.'' dedim. ''Başkasının yanında yapsaydım bunu kafanı koparırdım. Şakadan sitem etmiştim sana, anlamadın. Tanrı iyiliğini versin. Boş otur, böyle tuhaf şeyler yapma razıyım. Merdiven başında da yatma, rezil etme beni.'' ''Elimden ne gelir benim Astofi İvanoviç? Sarhoşun teki olduğumu, bir işe yaramadığımı kendim de biliyorum. Ama sizi, veli nimetimi boşuna kızdırıyorum gene de.'' mor dudakları birden titremeye başladı. İri bir gözyaşı damlası beyaz yanağından aşağı yuvarlanıp sakalının üzerinde durdu. Biraz sonra hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Aman tanrım, yüreğime bir bıçak saplanmıştı sanki. Ne de duyguluymuş meğer. Oysa öyle olduğunu hiç sanmıyordum. Kimin aklına gelirdi? Yo yemelyan'' diye düşündüm. ''Yakamı kurtaracağım senden, defolup gideceksin başımdan.'' Sözü uzatmayayım efendim, aslında saçma önemsiz bir olaydı bu, anlatmaya bile değmezdi. Yani şunu söylemek istiyorum ki bir değeri olamaz sizin gözünüzde. Ama ben başıma o olayın gelmemesi için varımı yoğumu verirdim. O zamanlar mavi bir pelerinim vardı efendim, olmaz olaydı. Mavi ekose kumaştan bir pelerin, Petersburg'a sık gelen bir çiftçi ısmarlamıştı onu bana. Sonra da vazgeçmiş, almamıştı. Darmış, anlayacağınız elimde kalmıştı. ''Güzel bir şeydi. Kumaşı da iyiydi. Bit pazarında elli ruble rahat verirlerdi ona. Ama götürmemiştim bit pazarına. Niçin götürecektim ki? Petersburglu baylara iki pantolon çıkarırdım ondan. Bir yeleklik kumaş da bana kalırdı. Bilirsiniz efendim bizim gibi yoksullar böyledir. Ne bulsalar sevinirler. O günler da bir değişmişti ki sormayın. Bir hüzün çökmüştü üzerine sanki. Bir gün içmedi. Ertesi gün gene içmedi. Üçüncü gün gene öyle.'' Ağzına içki koymuyordu. Hep kara kara düşünüyordu. Paramı mı vermiyor sana kimse, yoksa öğütlerimi dinleyip yeter artık dedin de Tanrı yoluna mı girdin diye düşünüyordum. Tam o sıralar bir kutsal bayram vardı efendim. Kiliseye gittiğimde içeri girer girmez, şaşkınlıktan dondum kaldım. Benim yemelyan pencerenin içinde oturuyordu. Sarhoştu, sallanıyordu. Ah dedim kendi kendime, ne adamsın sen. Birkaç gün sonra nedense sandığı açmam gerekti. Kapağı kaldırdım. Baktım, pelerin yok. Aradım, taradım, gene yok. Altına üstüne getirdim sandığın, içindekileri boşalttım, pelerin yok olmuştu. Can evimden vurulmuşa döndüm. Koşup yaşlı kadının yakasına yapıştım. Günahını almışım kadıncağızın. Gerçi Yandan kuşkulanmamı gerektirecek bir delil vardı ortada. Sarhoştu çünkü o gün. Ama ondan kuşkulanmak aklımın ucundan geçmiyordu. Yaşlı kadın, ''Hayır koçum'' dedi. ''Ben almadım.'' Yemin ederim ben almadım. Pelerin ne işime yarar benim? Giyebilir miyim ki alayım? Hem giyeceğim var benim. Geçenlerde bir bey vermişti. Bilmiyorum efendim, bilmiyorum. Odama kimlerin girip çıktığını sordum. Hiç kimse koçum, dedi. Hiç kimse girmedi odanıza. Hep buradaydım. Yemeliyan İllit çıktı, sonra geldi. Şimdi orada, ona sorun. Yemelyancığım, dedim. Yeni diktiğim pelerini gördün mü? Hani çiftçiye dikmiştim. ''Hayır Astofi Ivanoviç dedi. ''Görmedim. İşe bakın, gene aramya koyuldum.'' ''Aradım, taradım, yok.'' Yemelyan oturduğu yerden beni izliyordu. Çok sarhoştu. Sallanıyordu. Sandığın üzerine bağdaş kurup oturdum efendim. Yan gözle şöyle bir baktım ona. Birden yüreğim sızladı. Yüzümün kızardığını hissettim. Yemelyan da başını kaldırıp bana baktı. ''Hayır Astofi İvanoviç.'' dedi. ''Pelerininizi...'' ''Belki de benim aldığımı sanıyorsunuzdur.'' ''Peki ama nereye gitti bu pelerin Yemelyan İlgiç?'' ''Görmedim pelerininizi Astofi İvonovic, hiç görmedim.'' ''Koyduğum yerde olmadığına göre ayaklanıp kendi gitti öyleyse.'' ''Belki siz birine verdiniz onu hatırlamıyorsunuz Astofi İvonovic.'' Böyle söyleyince bir tuhaf oldum. Kalkıp pencerenin yanına gittim. Kandili yaktım. İşimin başına oturdum. Alt kattaki memura bir ceket dikiyordum. Ama içime bir ateş düşmüştü sanki.'' Yüreğim sızlıyordu. İnanın, odamda ne var ne yok hepsi yansa öyle fena olmazdım. Yemelyan canımın çok sıkıldığını anladı sanırım. İnsanoğlu, kuşların fırtınayı önceden hissettikleri gibi tehlikeye yakın olduğunu hisseder. ''Şey, Astofi İvanoviç'' diye başladı Yemelyancık. Sesi titriyordu. Bugün sağlık memuru Antip Rohiç bir arabacının dul karısı ile evlendi. Yüzüne dik dik baktım. ''Başımda kuşkusuz öfke de vardı. Yemelyan fark etti bunu. Baktım kalkıp karyolanın yanına gitti. Orada bir şey aramaya koyuldu. Bekliyordum. Uzun süre karıştırdı oraları. Bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. ''Yok, burada da yok. Nereye gitti Meret? Ne olacak?'' diye bekliyordum. Yemelyan yere diz çöküp karyolanın altına girdi. Sabredemedim. ''Ne yapıyorsunuz orada Yemelyan İliç?'' diye sordum. ''Pelerini arıyorum Astafy İvanoviç. Belki buraya düşmüştür. Ne oluyor size?'' dedim. ''Canım sıkkın olduğu için önemli bir kişiymiş gibi konuşmaya başlamıştım onunla. Ne oluyor size efendim? Benim gibi değersiz bir insan için eziyete giriyorsunuz. Boşuna yere diz çöküp dizlerinizi incitiyorsunuz.'' ''Önemi yok Astafy İvanoviç. Bakarsınız buraya düşmüştür. Buluveririm onu.'' Hmm. Beni dinle Yemelyan İlgiç.'' ''Buyurun Astafy İvanoviç. Sakın sen almış olmayasın pelerini.'' dedim. ''Yaptığım iyiliklere karşılık hayasızca çalmış olmayasın.'' Anlayacağınız karyolanın altına girince uyanmıştım. ''Hayır Astavi İvanoviç.'' dedi. Ama başı karyolanın altında, ayakları dışarıda, öyle kala kalmıştı. Uzun süre öyle durduktan sonra çıktı karyolanın altından. Baktım... Yüzü çarşaf gibi bembeyazdı. Doğruldu, gelip yanıma oturdu. 10 dakika sonra birden ayağa kalktı, karşıma dikildi. "Hayır, Astofi Ivanoviç." dedi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. "Hayır, Astofi Ivanoviç." diye sürdürdü konuşmasını. "Pelerinizi ben almadım." Zangır zangır titriyordu. Konuşurken yumruğuyla göğsüne vuruyordu Sesi çatlak çatlak çıkıyordu Birden dehşete kapıldım Oturduğum yerde kala kalmıştım Neyse yemelyan iç, dedim, Bağışlayın beni çok aptalım Yok yere gururunuzu incittim Bir pelerin kayboldu diye ölecek değiliz ya Varsın kaybolsun Tanrı'ya şükür elimiz ayağımız tutuyor Hırsızlık etmemiz de dilenmemiz de gerekmiyor Çalışır ekmek paramızı çıkarırız Yemelyan beni dinledi, dinledi. Karşımda bir süre dikildikten sonra baktım oturdu. Gece geç saatlere dek öyle kıpırdamadan oturdu. Ben uyudum, o hala oturuyordu. Sabah uyandığımda baktım, paltosuna sarınıp yere uzanmış öyle uyuyor. Besbelli gururu çok incinmişti. Karyolaya bile gelip yatmamıştı. Şunu söylemek isterim ki size efendim... O zamanlar hiç sevmiyordum onu. Yani ilk günler nefret ediyordum ondan. Sanki öz oğlumu yolda çevirip soymuştu. Bana dünyanın en büyük kötülüğünü yapmış gibi elimden gelse bir kaşık suda boğardım onu. Ah sen yok musun Yemelyan?'' diye geçiriyordum içimden. Yemelyan'a gelince efendim iki hafta her gün aralıksız içti. İyice sapıttı anlayacağınız. Sabah erkenden çıkıp gidiyor, bir daha gece yarısından sonra geliyordu. İki hafta hiç konuşmadı benimle. Sözlerimden alınmıştı anlaşılan ya da kendini cezalandırıyordu. İçeceğe kadar içip içkiye verecek bir şey kalmayınca gene pencerenin içinde pineklemeye başladı. Hiç unutmam, üç gün, üç gece öyle oturdu orada. Hiç konuşmadı. Bir ara baktım, ağlıyordu. Oturduğu yerde sessiz, sessiz ağlıyordu efendim. Şıpır şıpır yaşlar akıyordu gözlerinden. ''Size bir şey söyleyeyim mi efendim?'' Yaşını başına almış bir adamı, hele Yemelyan gibisini, ağlarken görmek dokunuyor insana. ''Neyin var Yemelyan?'' dedim. Birden ürktü, irkildi. O günden beri ilk kez konuşuyordum onunla. ''Bir şey yok Astofi İvanoviç. Tanrı iyiliğini versin senin Yemelyan. Amma da üzüldün şüphelerin işine. Bırak canım, ne diye Karadeniz'de gemilerin batmış gibi düşünüp duruyorsun öyle?'' Acımıştım ona. ''Onu düşünmüyorum Astofi İvanoviç.'' Bir iş tutmak, çalışmak istiyorum. Ne gibi bir iş Yemelyan İliç? Nasıl olursa olsun. Eskiden olduğu gibi gene bir iş bulabilirim belki. Yedosey İvanoviç'e gittim. Size yük olduğum için üzülüyorum Astafi İvanoviç. Kendime bir iş bulunca bana yaptığınız iyilikleri unutmayacağım Astafi İvanoviç. Kes artık Yemelyan, kes. Oldu bir kez işte. Tutamadım kendimi. Ama geçti artık. Unutalım gitsin. Eskisi gibi kardeş kardeş geçinip gidelim. ''Hayır Astofi İvonovic, belki hala şey sanıyorsunuzdur ama ben almadım pelerininizi.'' ''Neler söylüyorsun sen, Yemelyan?'' ''Almadım Astofi İvonovic, almadım. Bundan böyle yanınızda kalamayacağım. Kusuruma bakmazsınız sanırım Astofi Ivanoviç? ''Ah, Yemelyan, ah! Kovan mı var seni? Kötü bir şey mi söyledim sana?'' ''Hayır Astofi İvonovic, size yük olmaktan utanıyorum. İyisi mi gideyim ben?'' ''Anlayacağınız fena gücenmişti adamcağız. Baktım gerçekten kalktı, paltosunu giyinmeye koyuldu. ''Nereye gidiyorsun Yemelyan İlgiç? Beni dinle, kendine gel. Ne oluyor sana? Nereye gidiyorsun?'' ''Olmaz Astofi İvanoviç. Hadi hoşça kalın. tutmayın beni.'' Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. ''Daha fazla yük olmak istemiyorum size. Artık değiştiniz.'' ''Nasıl değiştim yani?'' ''Hayır, değiştiğim falan yok.'' ''Yalnız başına yapamazsın sen, Yemelyan İliç. İyiyi kötüyü ayırt edemeyen küçük bir çocuk gibi perişan olursunuz.'' ''Hayır, Astofi İvanoviç. Farkındayım. Dışarı çıkarken sandığınızı kilitliyorsunuz artık. Gözümden kaçmıyor. Üzülüyorum, ağlıyorum. İyisini bırakın beni, alıp başımı gideyim, Astofi İvanoviç. Evinizde kaldığım sürece size ettiğim kötülükleri de bağışlayın. Siz olsanız ne yapardınız efendim?'' ''Gitti.'' Gelir diye bütün gün bekledim, gelmedi. İkinci, üçüncü günlerde bekle, bekle yok. Korkmaya başladım. Yemekten içmekten kesildim. Geceleri uyku girmiyor gözüme. Kolum kanadım kırılmıştı. Dördüncü gün daha fazla dayanamadım artık. Çıkıp bütün meyhaneleri dolaştım. Sordum, soruşturdum. Yok. Yer yarılmış içine girmişti sanki yemel yancık. Sonunda başını, o çileli başını bir derde mi soktu acaba diye düşünüyordum. Belki de sarhoş sarhoş bir duvarın dibinde öldün, çürümüş bir kütük gibi yatıyorsundur orada. Bitkin eve döndüm. Ertesi gün gene onu aramaya çıkacaktım. Öyle karar vermiştim. Gitmesine göz yumduğum için kendi kendime lanet okuyordum. Beşinci gün, bayram da o gün, ortalık aydınlanırken baktım odanın kapısı usulca açıldı. Yemelyan girdi içeri. Yüzü mordu. Sokakta uyumuş gibi çamur içindeydi saçı başı. Zayıflamıştı, paltosunu çıkardı. Sandığın üzerine oturup yüzüme bakmaya başladı. Sevinmesine sevinmiştim ama eskisinden daha çok da üzülmüştüm. Bakın ne diyeceğim efendim, gerçi... Bakın ne diyeceğim efendim, gerçi günahtır ama Tanrı'nın bildiğini kuldan ne saklayayım, bir duvar dibinde köpek gibi geberip gitseydi de dönmeseydi evime daha çok sevinirdim. Ama gelmişti Yemelyen. Siz de kabul edersiniz ki birini bu durumda görmek üzüntü verir insana. Ağlamaya başladım onu. Havutmaya çalıştım. Döndüğüne çok sevindim yemelyancığım dedim. Nerelerdeydin? Dün meyhane meyhane dolaşıp aradım seni. Karnın aç mı? Değil Astofi Ivanoviç. Hadi hadi açsındır. Dünden birazcık pancar çorbası vardı. Haşlanmış sığır eti de var. Bir başta soğan al, doyur karnını. Hadi ne diyorum sana? Otur da karnını doyur. Getirip önüne koydum yemekleri. Üç gündür ağzına bir lokma koymadığı belliydi. Lokmaları çiğnemeden yutuyordu. Kuşkusuz açlığa dayanamayıp geri geldiğini anlamıştım. Onun bu durumunu görünce bir hoş olduğu için Duygulandım. Koşup biraz içki getireyim ona diye düşündüm. İçsin, açılsın, bu işi de burada bitirelim. Artık bir kızgınlığım yok sana karşı Yemelyancığım. Gidip şarap getirdim. Barışmamızın onuruna içelim Yemelyancığım dedim. Bizim için bayram bugün. İçmek istiyor musun? ''İç, iç, iyi gelir sana.'' Elini uzattı. Öyle ürkek, ezik bir el uzatıştı ki bu, şarap doldurduğun bardağına parmaklarının ucuyla dokundu. Bir an öyle durdu. Sonra yavaşça aldı bardağı. Ağzına götürdü. Eli titriyor, şarap yerlere dökülüyordu. Ama içmedi. Bardağı masanın üzerine geri koydu. ''Ne oluyor sana, Yemelyancığım?'' ''Şey, Astof Ivanovich. ''Ne o? İçmiyor musun?'' ''İçmiyorum Astofi İvonovic. Bir daha içki koymayacağım ağzıma.'' ''Bu yoldan dönmeye mi karar verdin Yemelyan? Yoksa yalnız bugünlük mü içmeyeceksin?'' Soruma bir yanıt vermedi. Gözümü ayırmıyordum ondan. Biraz sonra kolunu masaya yatırıp başını üzerine koydu. ''Hasta mısın Yemelyan?'' ''Hastayım Astofi İvonovic.'' Kaldırıp yatağa yatırdım onu. Durumu gerçekten fenaydı. Alnı ateş gibi yanıyordu. Zangır zangır titriyordu. Bütün gün baş ucunda oturup bekledim. Gece daha da fenalaştı. Sirkeye yağ karıştırıp içine soğanla ekmek doğradım. Al ye şunu yemelyan dedim. Bu iyileştirir seni. Başını salladı. Hayır Astofi Ivanoviç. Bugün yemek yemeyeceğim. Çay hazırladım. Ev sahibesi yaşlı kadının iki ayağını bir pabuca soktum. İçmedi. Demek çok hasta diye düşündüm. Sabah kalkıp doktora gittim. Yakında Kostopravov adında tanıdığım bir doktor vardı. Ben daha bosom yaginlerin evinde çalışırken tanışmıştık. Hastalandığım zamanlar hep ona giderdim. Doktor geldi. Yemelyan'ı muayene etti. Durumu çok kötü dedi. Boşuna çağırdınız beni. Gene de bir ilaç yazayım ona. Ama yazdığı ilacı içirmedim Yemelyan'a. Doktor saçmalıyor diye düşündüm. Bu arada beşinci güne de girmiştik. Kıpırdamadan yatıyordu efendim. Yanımda teslim etti ruhunu. Pencerenin içinde oturmuş, dikiş dikiyordum. Yaşlı kadının sobayı yakıyordu. Üçümüzün de sesi çıkmıyordu. Öz evladımı kaybetmek üzereymişim gibi üzülüyordum efendim. İçim parçalanıyordu. Yemelya'nın bana baktığını biliyordum. Sabahtan beri gözlerini ayırmamıştı benden. Hep bir şey söylemek için zorlamıştı kendini ama cesaret edememişti. Sonunda başımı çevirip baktım ona. Gözlerinin içinde derin bir keder vardı zavallının. Bana bakıyordu. Ona baktığımı görünce başını önüne eğdi. Astofi İvanoviç. ''Ne var Yemelyancığım?'' ''Şey... nasıl söylesem...'' ''Paltomu diyecektim. Bit pazarında satılığa çıkarsak ne kadar verirler acaba?'' ''Bilmem ki.'' dedim. ''Belki üç ruble verirler Yemelyan İliç. Oysa böyle bir şey yapacak olsa güderlerdi ona.'' ''Bir kapik bile vermedikleri gibi bu pırtı satılır mı?'' diye alay ederlerdi onunla. Adamcağızın huyunu bildiğim için özellikle öyle söylemiştim. ''Ben üç gümüş ruble verirler sanıyordum Astafi İvanoviç. Yün kumaştandır çünkü. Üç ruble olur mu?'' ''Bilmem Yemelyan İliç. Götürecek olursam baştan üç ruble iste.'' Yemelyan bir an sustu, sonra gene seslendi bana. ''Astafi İvanoviç.'' Ne var yemelyancığım? Öldüğüm zaman paltomla gömmeyin beni. Satın onu. Öyle yatarım ben tabutun içinde. Para eder çünkü belki işinize yarar. O anda öyle fena oldum ki efendim anlatamam. Öleceğinin farkındaydı zavallı. Gene sustuk. Bir saat kadar hiç konuşmadık. Bir kez daha dönüp baktım. Bana bakıyordu. Göz göze geldiğimizde gene önüne eğdi başını. ''Su içmek ister miydiniz Yemelyan İllic? dedim. ''Verin içeyim Astofi İvanoviç. Tanrı sizden razı olsun.'' Su verdim içti. ''Sağ olun Astofi İvanoviç.'' ''Daha bir şey ister misin Yemelyancığım?'' ''İstemem Astafy İvanoviç. Hiçbir şey istemem. Ama şey...'' ''Ne var?'' ''O...'' ''Evet Yemelyancığım.'' ''O pelerini...'' Şey, pelerinizi ben almıştım Astafi Ivanoviç Tanrı bağışlasın günahını Yemelyancığım dedim Çok bedbat bir insansın Üzülme O anda yüreğime bir şey saplandı sanki efendim Tutamadım kendimi Gözlerimden yaşlar boşaldı Ağladığımı görmesin diye arkamı döndüm Astafi Ivanoviç Baktım bir şey söylemek istiyordu Yattığı yerden doğrunmaya çalışıyor, kendini zorluyor, dudaklarını oynatıyordu. Yüzü birden kıpkırmızı kesildi. Bana bakıyordu. Sonra birdenbire beyazlaşmaya başladı yüzü. Beyazlaştı, beyazlaştı, ufacık kaldı. Başını geri attı. Derin bir soluk aldı. Ruhunu teslim etti. Son.